Ve yüce Allah Teala'nın nuzul sıfatını yeryüzünün semasına, iniş sıfatını almıştık. Bu iki sıfat hakkında bahsetmiştik. Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullah bugünkü alacağımız beyitlerde diyor ki: "Ve ukiru bil mizani vel havzi allazi ercu bi anni minhu riyan enhelu ve sıradu Femühedun najn ve aheru Evet. Şeyhul İslam İbn Teymiye rahimehullah. Burada bizlere kıyamet günü kurulacak olan mizandan ve müminlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin cennete girmeden önce Uğrak yerlerinden bir uğrak yer olan havuzdan bahsedeceğiz. Cehennem üzerine kurulacak olan kurulmuş olan Sırat köprüsünden bahsedeceğiz. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah bizlere bu beyitlerde kıyamet gününden bahsediyor. Bugünkü görmüş olduğumuz, bugünkü yaşamış olduğumuz hayat aleminden farklı olan oranın değerlerinin, oranın terazilerinin daha hassas olduğu, bugün anlayabilmemizin güç olduğu bir alem. İnsanoğlu dünyaya gelmeden önce, önce ve geldikten sonra ve berzak aleminde ve berzaktan sonra da kıyamet, mahşer meydanında çeşitli merhalelerden geçecek. Bunların hepsi geçici olacak. Ardından da ebedi bir hayat. Cennet ya da cehennem. İnsanın ölümünden sonra, bu dünyadan ayrılmasından sonra yaşayacağı, karşılaşacağı bazı gaybi olaylar var. Bunları bizim aklımızla ortaya koymamız, aklımızla ispat etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Bu... Gaybî olaylar tamamen vahye dayanmaktadır. Bizler vahyi okuyarak, vahyi iman ederek, anlayıp iman ederek ancak orada yaşayacaklarımızın neler olduğunu öğrenebiliriz. Bugün inşallah bunlara değineceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki öldükten sonra, bizler toprağa girdikten sonra, ve toprakta bekleyişimiz başlayacak. Ta ki Sura üflenene dek. Sura üfleyecek olan meleğin adını biliyorsunuz İsrafil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayet olanan bir hadiste sahih bir hadis. Diyor ki Sahibi suri vadi'u sura ala fihi minzu hulik yani tazir. Meta yu'mar en yenfuka fe Diyor ki aleyhissalatü vesselam, surun sahibi, yani sura üfleyecek melek, suru ağzına koymuş, ilk yaratıldığı günden itibaren o şekilde kendisine izin verilmesini bekliyor. Ne zaman izin verilirse, o zaman o suru üfleyecek diyor aleyhissalatü vesselam. Yine başka bir hadiste, Seyyid Albani rahimehu az önceki hadise sahih demiş. Şimdi rivayet edeceğimiz hadis de hasen bir hadis. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: <gülüyor> diyor ki "Keyfe en'amu wa kad iltaqa masahibul qarn al-qarna. Wa hana jabhatuhu wa asgha sam'ahu yantazir an yu'mara an yanfukh." Diyor ki: "Ben nasıl lezzet alabilirim ki? Nasıl tat alabilirim ki? Sur'un, suru üfleyecek olan melek, suru ağzına almış." Kafasını öne eğmiş, kulağını vermiş, kendisine sura üflenmesinin emrini bekliyor. Nasıl diyor ben bu haldeyken, bunu biliyorken yani lezzet alabilirim ki? niye? An meselesi çünkü. Allah Teala emrettiği zaman ne yapacak sırafil? Sura üfleyecek. Kalel muslimun keyfe naqulu ya Rasulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işten o hadisi duyan ashab diyor ki o zaman ne diyelim Ey Allahü Aşşu? Yani Allahü Teala'dan nasıl yardım isteyelim? Nasıl zikredelim Allah Teala'yı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: Qulu hasbun Allahu ni'amel vekil tavakkelnah ala rabbinah. Diyelim ki hasbun Allahu ni'amel vekil. Allah bize vekil olarak yeter. Tavakkelnah ala Allahı rabbinah. Rabbimiz olan Allah'a ne yapmaktayız? Tavakkül etmekteyiz. Evet, bu hadisler de bize de gösteriyor ki. Kıyametin kopması an meselesi. Elbette eşra-tus-sa dediğimiz kıyamet alametleri olan bazı şeyler oldu ve olacak olanlar da sırası geldiği zaman yaşanacak olanlar da var. Ancak aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ben ve kıyamet saati bu şekilde gönderildik. Çok yakınız. Ve aleyhissalatü vesselamın gönderildiği Günden itibaren kıyametin kopacağı güne kadar baktığınız zaman binlerce seneler geçse de yani Bu yeryüzünün ömrü olarak baktığınız zaman Ve Zaman dilimine baktığınız zaman genel manada çok kısa bir süre aslında Hele hele bizim için dünyada 60-70 sene yaşayan insanlar için Çok kısa bir süre ve bizim biliyorsunuz ölümümüz zaten Kıyametimiz ne yapacak? Kopacak Kıyamet günü insanlar Aleykümselamun Allahi ve Aleykümselam Kıyamet günü insanlar Kalplerinden, kabirlerinden kalkacaklar. Hadislerde de geldiği üzere... Hufaten, gurlen, hufaten, uraten ve gurle. Ayakkabısız bir şekilde, çıplak bir şekilde ve sünnetsiz bir şekilde. Bunu duyan Ayşe radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki... O zaman diyor, nasıl olacak kadınlarla, erkekler bir arada bulunacaklar? Birbirlerine bakacaklar bu haldeyken, çıplak iken. Aleyhissalatü vesselam ne diyor... En o gün yaşayacakları o olaylar, o gün onların o düşeceği korku, dehşet, bunlarla ilgilenmekten onları ne yapacak? Alıkoyacak. Yani daha büyük bir olay oradaki yaşanacaklar. Ey Ayşe diyerek aleyhissalatu vesselam bizlere bu yolculuğun, kıyamet yolculuğunun e, nasıl başlayacağını ve olayın e, dehşet verici olacağını ne yapıyor zaten? Haber veriyor. Bundan önce de zaten biliyorsunuz Allahu Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de kıyametten bahsederken bizlere e, bundan bahsediyor. <gülüyor> Çocukların saçlarının artacak bir gün. Çocukların saçlarını artacak bir gün diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. O gün insanları sarhoş görürsün ama onlar ne değildir? Sarhoş değildir. Evet. Tabi bu kıyamet koptuktan sonra bizlerin dirilme şeyi bu şekilde olacak. Kabrinden ilk kalkacak olan sonra İki sura üflenecek. Birincisinde insanlar tamamen bayılacaklar, ölecekler. İkincisinde dirilecekler. İkinci sura üflenince. Kabrinden ilk kalkacak olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde buyuruyor hadis Diyor ki ben diyor Seyyidu ve ledi Adem. Ademoğlunun efendisiyim. Yevmel kıyamel. Avvelü men yunşakku anhu'l kabr. Kabrin ilk çıkacak olan. Aleykümselam. Kabirinin kendisine ilk açılacak olan kimse kimdir? Benimdir diyor Resulullah. Kıyamet günü elbiseye ilk dürülecek olan, kendisine cennet elbiselerinden giydirilecek olan ilk peygamber ise kimdir? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam <gülüyor> öyle buyuruyor. İnne evvelel halayike yuksa yevmel kıyameti İbrahim. Kıyamet günü insanlar arasında giydirilecek olan ilk kimse kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Evet. Tabii kıyametin kopmasından sonra mahşer meydanı dediğimiz bir meydan olacak. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki يَوْمَ Ardu, الْاَرْضُ Ardi الْاَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ Yer o gün yeryüzü değiştirilmiş bir yeryüzü olacak. Gökler de aynı şekilde ne olacak? Değiştirilmiş bir yeryüzü olacak bugün üzerinde bulunmuş olduğumuz gökler ve yerler değiştirilmiş haliyle ne yapılacak? Yeni bir hale getirilerek mahşer meydanı da onun üzerinde olacak. Allah Teala böyle buyuruyor. Ve berazulillahi'l vahidil kahar. O günde insanlar kahhar olan, tek olan, vahid olan Allah'a ne yapacaklar? Çıkacaklar onun huzuruna çıkacaklar. Ve taral mucrimina yevme idin muqarranina fi'l asfat. O gün mücrim olanları, günahkar olanları nasıl göreceksiniz diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kelepçelere bağlanmış bir şekilde, zincirlere, prangalara vurulmuş bir şekilde göreceksiniz diye buyuruyor İbrahim suresinde. Yine Allah hala Araf suresi 53. ayette diyor ki <gülüyor> Onlar neyi beklerler? O günün tevilini. Hatırlarsanız 2-3 haftadır tevil kelimesi çok geçiyor. <gülüyor> Tevilin geldiği mana neydi buradaki, bu ayetteki manası? <gülüyor> neticesini, sonucunu beklerler. Yani kıyamet gününün neticesini beklerler. Çünkü tevil ne demiştik? Bir şeyin hakikati, sonucu yahut bir şeyin tefsiri. Bu iki manaya gelmektedir eski dönemlerde. Daha sonradan üçüncü olan manada ne yapıldı? Eklendi. Ancak Selef tevilden dinde ne anlıyordu? Bu iki manayı anlıyordu. Bir şeyin neticesi. allah Teala da diyor ki bakın ayette Araf Suresi هَلْ يَنْزُرُونَ illa تَعْو۪يلَهُ Onlar neyi beklerler? Kıyamet gününün tevilini. Yani sonucunun, neticesini, olacağı günün, hakikatini beklerler. يَوْمَ <gülüyor> يَأْت۪ي <gülüyor> Kıyamet gününün tevili gelince, yani hakikati, hakikati olunca anlatılanlar, Allah'ın ve Resulü'nün bizlere anlattıkları o gün yaşanınca, o tevil dediğimiz neticesi yaşanınca, يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُّهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُولُ O günü unutanlar, kıyamet günü, gününü unutanlar ne diyecekler diyor allah Teala? Bizlere Allah'ın elçilerini yapmışlardı? Bundan bahsetmişlerdi hak olarak. O gün hatırlayacak insanlar. Bugün her ne kadar yalanlasalar da değil mi? Bugün insanlar kimileri dilleriyle yalanlıyor, kimileri kalpleriyle yalanlıyor, kimileri halleriyle yalanlıyor. Ne diyorlar? Açık açık. Duymuşsunuzdur. Oraya gidip de gelen mi var? Nereden duydunuz? Kim anlattı bunları size? Diye. Değil mi? Küfrünü açığa vuran birçok insan var. Evet. Tabii kıyamet gününde hesap çetin olacak. İnsanlar biliyorsunuz allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. İnsanlar mahşer meydanında ne yapacaklar? Bekletilecekler. Mahşer meydanında insanlar bekletilecek. Çırılçıplak bu şekilde. Neyi bekleyecekler? Hesabın başlamasını bekleyecekler. Hesabın başlamasını. Ne kadar bekleyecekler? Elli bin sene. Hamsine, elf sene. Bir gün. Ama bir günün süresi ne kadar? Elli bin sene. Elli bin sene insanlar orada bekleyecek. O gün insanlara güneş yaklaşacak. Güneş yaklaşacak. Aleyhisselatü dediği üzere insanlar terleyecek. İnsanlardan ter akacak. Kimisinin teri ayak bileğine, kimisinin dizine, kimisinin ikisi kırklağına, kimisinin ikisini de diyor ne yapacak? Ter. Ağzını, burnunu kaplayacak. Gen vuracak. Gen vuracak. Tabi bu şekilde artık kıyamet ahvali, kıyamet yaşatacağı o korkulu anlar başlayacak. O, o gün teraziler kurulacak. Allah Teala diyor ki Enbiya suresi 47. ayette "Onadul mevazinel kıst" O gün adalet terazilerini ne yapacağız? Kuracağız, koyacağız. Li yevmil kıyame. Kıyamet günü için. "Fela tulzamu nefsun şey'a." Kimse hiçbir şeyden olmayacak zulme. Kur'an'da zikredilecek. Allah Teala'nın nası ile Kur'an-ı Kerim'deki ayetiyle biz ehli sünnet ve cemaat iman ederiz ki kıyamet gününde kulların kendilerinin amellerinin ve sahifelerinin, sicillerinin, dosyalarının tartılacağı neler vardır? Teraziler vardır. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadislerinde ne yapıyoruz? Bunu da görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam? Kelimetani habibetani ilal Rahman hafifetani alal lisan ثقيلتان في الميزان iki kelime vardır. Habibetani ile Rahman. Rahman'a çok sevimlidir. Değil mi? Ondan sonra diyor esetsem hafifetani alal Dile çok hafiftir. Ama terazide sakilatani fil mizan. Terazide ise çok ağır basacaktır onlar. Subhanallahi ve bihamdihi. bihamdihi Subhanallahi Bu hadis Buhari'nin son hadis. İlk ne Buhari'nin Ameller niyetlere göre. İnnemel amalu bin niyet. Evet. Demek ki terazide bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü. Ehli sünnet vel cemaat kıyamet günü hakiki manada hakiki manada terazilerin olacağını iki kefesi olan terazilerin olacağını söylüyor. Deliller bunu zikrediyor. Hatta bazı ilim ehli o terazinin ortasında terazinin dili dediğimiz terazinin dili Değil mi? Eski böyle bakkalara gittiğin zaman terazi sağ sol kefesi vardır. Bir de ortada ne vardır? Terazinin dili vardır. Bu diliyle alakalı diyor ki bazı dilimehni. Her ne kadar delil olmasa da ayet ve anlaşılan terazinin mefhumu, mefhumundan onun ortasında da bir dilinin olacağını yapılabilir, ispat edilebilir diyorlar. Böyle teraziler konulmuş olacak. Tabi teraziler mi tek bir terazi mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de az önce okumuş olduğumuz Enbiya 47'de Allah Teala ne diyor? وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَةً El-Mevazîn, teraziler, çoğul cem olarak gelmiş. Hadiste ise, sakîletâni fil-mîzen, terazide ağırdır diyor. İlim ehli cem etmiş, diyorlar ki, yani aslında bir terazidir. Ancak içinde tartılacak olan şeylerin çokluğu sebebiyle bazen de çoğul olarak kullanılmıştır. Ancak diyorlar, asıl itibariyle nedir? Tek bir terazidir. Bu terazide neler tartılacak arkadaşlar? Bu terazide ilk bildiğimiz şey amellerin tartılacağı, değil mi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَى زَرَّةٍ خَيْرًا يَرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَى زَرَّةٍ Salih ameller tartılacak. Başka neler tartılacak arkadaşlar? Kişinin kendisi tartılacak. Biliyorsunuz Abdullah İbn-i Mesut anh bir ağaca çıkıyor. Rüzgar esiyor. Ağaç onu böyle düşürecek, savuracak. Elbisesi açılıyor. Ayak bileği gözüküyor. İncecik bir ayak bileği var. Küçük bir sahabeymiş. Sahabeler gülünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Siz onun ayağının inceliğine mi gülüyorsunuz? Onun ayağının ağırlığı, kıyamet günü terazide Uhud dağından daha ağırdır diyor aleyhissalatü vesselam. Sahibi hadiste, bunu bu hadisi İmam Ebu, İmam Ahmet rivayet ediyor, sahibi hadis. Ee, aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine sahih hadiste buyuruyor diyor ki o gün ağır bir insan, şişman bir insan... Getirilir. Terazide Allah katında diyor. Ne olmaz? Sivrisineğin kanadı kadar ağır gelmez. Demek ki insanın da kendisi ne yapılacak? Tartılacak. Bir de neler tartılacak arkadaşlar? Dosyalar tartılacak. Biliyorsunuz bitaka hadisi meşhur hadis. Kart hadisi. Kişinin gözünün gördüğü mesafe büyüklüğünde dosyalar getirilecek. Çok büyük dosyalar. 99 tanesi bir kefeye konuluyor. Bir kefeye de ne konuluyor? Kart. Kartta ne yazıyor? La ilahe illallah yazıyor. Hangisi ağır basıyor? La ilahe illallah Ağır basıyor. Demek ki bu üç Bu üç konuda deliller bize gösteriyor ki Kıyamet günü Teraziyle tartılacak olan şeyler Kişinin kendisi Kişinin amelleri Ve dosyalar Ne yapılacak? O gün Tartılacak Tabii. Daha sonradan nizanda terazide bunlar tartıldıktan sonra kişilere artık neler verilecek, neler tartılacak kişilerin. Kişilere neler verilecek? Sahifeleri verilecek artık. Defterleri verilecek. Kiminin defteri sağ elinden verilecek, kiminin defteri de sol elden verilecek. Kiminin ikisi de arkadan getirilerek ne yapılacak? Solundan verilecek. Tabii ki sağından verilenler Müjdeye hak edenler, cennete girecek olan kimselerdir. Peki terazide, kafirler teraziye kantara girecekler mütavir caizse. İlim ehli diyor ki hayır. Teraziye mağruz kalacak olan kimlerdir? Müminler, hasenatı olanlardır. Bir grup ilim ehli bunu söylüyor. Çünkü kafirin, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ve ila ma amilu min amelin. Onların amellerini aldık, yöneldik amellerine. Onların amellerini toz buz ettik. Boşa çıkardık. Yani amel amel yok kafirde. Bazı ilim ehlinde diyor ki e, ne yapılacak bu deliller umum ifade eder. E, kafirler de o teraziye ne yapılacak? Çıkarılacak. Tabi hasenatı olmasa da kafirler de kendi aralarında nedir? Küfürleri ve şerleri ve seyyiatları günahları bakımından tabaka tabakadır. Değil mi? Bunları da derecelendirmek için ne yapılacaktır bunlar terazide? E, tartılacaklardır e, deniyor. Bunu da ilim ehli ne yapmış? Kendi arasında münakaşa etmiş. E, tartışmış. Evet. Ardından ne var? allah Teala'nın kulları hesaba çekmesi var. Tek tek ne yapacak allah Teala? Kullarını hesaba çekecek. Kuluyla baş başa kalacak. Ee, allah Allah Teala hatta mümin kul'a diyecek ki Bu işlemiş olduğun günahı ben sana dünyada ne yaptım? Allah Teala bunu yaptın mı diyor kul'a yaptım. Bunu yaptın tek tek kul ne yapıyor arkadaşlar? Günahlarını kabul ediyor. Günahlarını kabul ediyor. Allah Teala kabul ettiriyor. Çünkü itiraz etme imkanı yok orada. Teraziden geçmişsin. Bir şeyler tartılmış. Devamın dediğimiz dosyalarda verilmiş. Ondan sonra Allah Teala yine oturtmuş seni. Yine ne var? Günahlarını yüzüne vurma, günahlarını sana söyletme var. Baş başa. Tabii kul hepsini kabul ediyor. Burada Allah Teala'nın bir müjdesi. Diyor ki Allah Teala ben diyor bu günahlarını sana ne yaptım? Dünyada örttüm. Bunları sen dünyada örttüm. Tabii Allah Teala'nın günahlarını dünyada örtmesini istiyorsanız arkadaşlar yani o günahta çok ısrarlı olmayacaksınız. O günahı aleni işlemeyeceksiniz. Yani Allah Teala sittir. Ne demek sittir? Örten örter. Ne zamana kadar örter? Sen utanırsın, kabuğunda işlersin, utanırsın. Hayâ edersin, istiğfar edersin, örter. Ama hadi açtıysan, azdıysan, artık umurunda değilse, aleni işliyorsan, bakmışsın ki Allah Teala ne yapar? Seni öyle bir ele verir ki, hiç ummadığın yerden ne yaparsın? Bütün dünyaya rezil olursun. Bu dünyadaki rezalettir ama ahirette daha büyük bir ceza. Onun için Allah Teala'nın o perdesini ne yapmamak lazım? Zorlamamak lazım. İşte hadiste de diyor ki Allah Resulullah'ın bize anlatıyor. Allah Teala buyuracak ki: "Seter tuha aleyke fi dunya. Dünyada ben bunu sana örttüm. Ve ene aghfiruha Bugün de seni ne yapıyorum? Başlıyorum seni. Affediyorum." Tabii e, kafirler de bir hesaba tutulacak ama oradaki hesap onların nasıl bir hesap? Başlarına vurulacak olan. Mümin gibi değil. Mümin hasenatını söylenecek mümine. Şunları yaptın, bunları yaptın. Teraziden sonra ne var? Böyle artık cennete doğru bir ilerleme Allah'ın izniyle. Günahlardan temizlenme, günahlardan dökülme. Ama kafirin hesabı daha ne olacak, çetin olacak. Ve onunkisi böyle hayır, hasenatın filan zikredilmesi değil. Tevbih, azarlama hesabı olacak. Evet. Sonra müminler nereye gelecekler arkadaşlar? Havuza gelecekler. İlim ehli ihtilaf etmiş. Bu havuz, peygamber aleyhisselatının havuzu. Sırattan önce mi? Sırattan sonra mı? Biliyorsunuz bu havuz, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzu cennetten gelen iki tane neyden gelecek? Oluktan. Yani cennetin suyu o. İlim ehli havuza delil olarak Kevser suresini de zikrediyor. İnna ataynakel Kevser. Nedir Kevser? Arapçada. Kevser nedir Arapçada? Kevser. Bol hayır. Sana biz bol hayırlar verdik. Yani biz buradaki Kevser'in cennetteki ırmak olduğunu nereden öğreniyoruz? Hadislerden öğreniyoruz. Yani Kevser, Arapça sözlüğe göre baktığınız zaman bol hayır. İhimehli diyor ki, bol hayırın içinde olan bir şey de nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu. Bu havuz, tabii müminler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmeti biliyorsunuz, bu havuza doğru yönelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın havuzu. Diğer peygamberlerin de neleri var? Havuzları var. Her bir peygamberin neyi var? Havuzu var. Uzun bir yorgunluktan sonra, güneşin altında beklemeden sonra, 50.000 sene dedik, 50.000 sene bekledikten sonra, terazide tartıldıktan sonra, hesaba çekildikten sonra artık ne var? Havuza yöneliş, havuza gidiş var. Bu havuz, peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz, hadis-i şeriflerde İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Ashabına diyor ki ve inni vallahi alanzuru ila hauzi alan bakıyor Allah gösteriyor onu şu an diyor ben ne yapıyorum havuzumu görüyorum demek ki Aleyhissalatu vesselam'ın havuzu şu anda var cennetle cehennemin olduğu şu anda var olduğu gibi içine girecekleri bekliyorlar şu an dünyada insanlar herkes kimileri bir tarafa kendisini odun olarak taşıyacak kimileri de bir tarafa kendisini ne yapacak? Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla cennete taşıyacak. Bu bakımdan ameller hususunda ne yapmamız gerekiyor? Gayretli olmamız gerekiyor. "Wer men miskala miskalı zerratin hayran yara ve men ya'mel miskalı zerratin şerran yara." Evet, yine rivayetlerde bu havuzla alakalı eee Aleyhissalatu vesselam diyor ki bunların diyor içinde bulunan, havuzun içinde bulunan diyor kaplar Kadehler, gökyüzündeki yıldızların sayısı kadardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Suyu diyor ki, Eşedde beyazdan minel leben. Suyu sütten daha beyaz. Aynı şekilde, Râihatû atyap min rihil bizk. Kokusu misk kokusundan daha güzel. Ahla ahlâ asel. Ve tadı, baldan daha tatlı bir havuzdan bahsediyoruz. Bu havuzun uzunluğuyla eni aynı. Yani bir ay mesafe aleyhissalatü vesselam diyor ki, eni bir ay, uzunluğu da nedir? Eni bir ay ve uzunluğu da bir aydır. Büyüklük olarak baktığınız zaman havuza ne yapıyorsunuz? Bir ay mesafe yolculuğunda hesap edeceğiniz. Çünkü o zaman kilometre hesabı yok aleyhissalatü vesselam. Ashab'a desek ki, 300 kilometre, 500 kilometre. Kilometre neydi değil mi? Deve yürüyüşüyle bir ay mesafe büyük uzunluğunda bir havuzdan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Yine rivayetlerde geldiği üzere, Oradan su içenin... Artık neyi yok? Susuz, o, artık ona susuzluk yok. Onun için Şeyhul İslam ümte ne diyor? Bakın. Ve uqirru bil mizani. teraziyi ne yapıyorum? Kabul ediyorum, şahitlik ediyorum. İkrar, şahadet etmek. Kat'i olarak, yakin olarak, şüphesiz bir şekilde şahitlik etmek. ikrar. Diyor ki, ve uqirru bil mizani. Vel havdi Aynı şekilde neyi ikrar ediyorum, neyi kabul ediyorum? Havuza. Peygamberin havuzuna Ercu bi'enni minhu ve ben diyor, umuyorum ki, ümit ediyorum ki riyen minhu enhelu. Oradan ne yaparım? Doyarak içerim. Havuzdan. Burada enhelu ifadesi Arapçada arkadaşlar. Diyorlar ki, insanın bir yere gittiğinde ilk içmesi. Yani ırmağa gittiniz, denize gittiniz, nehire gittiniz, çeşmeye, kuyuya gittiniz. Gidip ilk içmenize ne deniyor Arapçada? enhel Enhelu. Yani Şeyh Ulusal'ın teymiye Neyi temenni ediyor? Oraya ilk giden nereden olmayı temenni ediyor. Kullandığı ifade filo. Eşrabu da diyebilir. içmek istiyorum, umuyorum. Ama diyor en helo. İlk içenlerden olayım. Tabi bu havuzda bu havuzdan geri döndürülecek. Kendilerine suhkan, suhkan, uzak olun denilecek insanlar da var. Yani aleyhissalatü vesselam <gülüyor> ümmeti oraya doğru yöneldiğinde birileri ne yapacak oradan? Geri döndürülecek. Yani teraziden geçildi. Ondan sonra hesap görüldü. Ama daha arada ne var? Sırat köprüsü var. Kimileri az sonra gelecek. Sırat köprüsünün üzerinde neler var? Kancalar var. Kancalar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor onlara? Kancalar diyor. Deve dikeni. Biliyorsunuz deve dikenleri var ağaçlarda. Develer çölde giderler. O ağaçlarda böyle böyle parmak gibi büyük büyük dikenler vardır. Onların arasında biten küçük şeyler vardır. Yeşil yeşil yapraklar vardır. Küçük develer böyle dudakları çok şeydir onların. Onları yerler. Böyle bir seyredin. Yakından bir deve görürseniz mesela gittiğiniz zaman Umre'ye filan. Orada deve böyle büyük bir ustalıkla o ağacın dikenlerinin ucundan, arasından dudağını kanatmadan ne var Onları yer. Diyor ki Aleyhisselatü mesela bu Sırat Köprüsü'nde işte o neler var? Deve dikeni gibi kancalar var. Tabi oraya hepimiz uğrayacağız. allah Teala'nın Kuran-ı Kerim'deki zikrettiği üzere Meryem Suresi'nde değil mi? ve مِنْكُمْ اِلَّا sizlerden her biriniz oradan vurul edecek, oradan geçecek o sıradan. İşte buradan önce havuzda birileri havuza doğru yönelilecek bu ümmetten. Aleyhissalatu vesselam diyor ki birileri o havuzumdan geri çevrilecekler. Onlara izin yok. Aleyhissalatu vesselam diyor ki onlar benim ümmetim diye seslenecek. Allah Teala peygamberine ne diyecek? Sen onların senden sonra ne bidatler çıkardıklarını, dinde neler çıkardıklarını ne yapmıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Demek ki bidatçı olan kimse dinde din adına, dinden olmayan sonradan şeyleri ona kattığı zaman yaşayacağı mahrumiyetlerden bir tanesi de nedir? Havuzdan geri çevrilmek. i̇l diyor ki cehmiler, mutezileler, rafiziler ve onların ardından gelen tüm bidatçılar nedir arkadaşlar? Bu hadisin kapsamı İçindedir, kapsamı dahilindedir. Onlar da ne yapmayacaklar? Bu havuzdan istifade edemeyecekler. Havuzdan sonra, havuzdan sonra ne var arkadaşlar? Sırat köprüsü var. Sırat ne demek arkadaşlar? Arapça as-sırat açık yol demek. Yani dalalet de olsa, dalaleti açık, hak olsa da hak açık. Ama hak olan yol genelde nasıl geliyor? Sırat al-mustakim. Doğru yol. Dost doğru yol. Yani geniş yol, açık yol. Bu dildeki manası. Ancak hadislerde geldiği üzere, Aleyhisselatü Vesselam dediği üzere, Kıldan ince diyor Aleyhisselatü Vesselam, o köprüyü Ve kılıçtan keskin. Cehennemin üzerine kurulacak bir köprü bu. Bu köprüden kimileri Göz açıp kapayınca geçecek. Yani göz açıp kapama hızıyla geçecek. Kimileri şimşek hızıyla geçecek. Kimileri rüzgar gibi geçecek. Kimileri... Bakın, <gülüyor> Kaliteli, <gülüyor> asil bir at gibi geçecek. Kimileri... Deve, binek deve gibi geçecek. Kimileri koşarak geçecek, kimileri yürüyerek geçecek, kimilerde sürükleye, sürüklene, sürüklene, sürüklene geçecek. Kimileri de arkadaşlar az son hadis okuyacağım. Cehennemin e, şeyin e, sırat köprüsünün yanı taraflarında olan kancalardan alınacak ve nereye atılacak? Ateşe atılacak yani. Sırat köprüsü ateşin üzerine kurulmuş bir köprü. Burada. Yine ilim ehli diyor ki, burada müminler uğrayacak, buradan geçecek. Yani kafirler zaten direkt cehenneme atılıp bırakılacak. Yani bazı ilim ehli bu şekilde abi bizlere bunu zikrediyorlar. Evet, tabi bu ana kadar anlatmış olduğumuz mizan, terazi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu ve sırat köprüsü birçok e, sapık fırka tarafından, mutezile gibi ne yapılmaktadır? Bunlar inkar edilmektedir. Çünkü olayları akıllarıyla, kıyameti bugünkü şu fani olan, sınırlı olan, dünya hayatıyla anlamaya çalıştıkları için orada yaşanacak olan şeyleri de aynı akılla algılamaya gayretinde bulunuyorlar. Onun için bu olayları ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü olabilir? Ee, nasıl olur da terazide insan tartılabilir, amelleri tartılabilir diyorlar. Böyle akli olarak ne yapmaya çalışıyorlar? Bugünkü akıllarıyla, kısıtlı akıllarıyla anlamaya çalışıyorlar. Tabi bunların her birinin ardında birer hikmet var arkadaşlar. Yani terazinin konulmasındaki hikmetler bildiğimiz veya yani henüz bilemediğimiz hikmetler var. İlim Ahri diyor ki, alimler diyor ki, kula bir hüccet olacak, kul görecek. Bugün bile biz bakın, yani bulu çağına erdikten sonra işlemiş olduğunuz günahları şöyle hatırlamaya çalışsanız, kendi günahlarınızı bile unutmuş durumundasınız. Değil mi yani 12 yaşından 13 yaşından itibaren düşünseniz gözden kaçan bir sürü unuttuğunuz günahlarınız var. Onların hepsi terazide karşınıza pat pat pat pat pat pat, pat gelecek. Kaçış yok. Onları gösterecek Allah Teala'size tekrardan yeniden. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde ve in minkum illa variduha. Her biriniz oradan o köprüden geçeceksiniz. O cehennemin üzerine kurulmuş olan sarattan Kan ala <gülüyor> Rabbike hatmen üzerine bir vaciptir bu, bir görevdir. Rabbimin bunu kendisine üstlenmiştir. Herkes geçecek. Summa nunajjillezine ettakû. Allah Teala bu diyor ki takva sahiplerini ne yapacağız? Oradan kurtaracağız. Cennete kurtaracağız, cennete götüreceğiz. Yani o köprüyü geçtikten sonra arkadaşlar bir şey daha var orada diyor bazı ilahiler. Bir köprü daha var. Küçük bir köprü diyorlar. Ondan sonra Cennete giriş var. Cennetten önce, girişten önce bir ne var? Orada böyle bir temizlenecekleri, son böyle artık arınacakları bir yer var. Ondan sonra cennetin kapısına ulaşıyorlar, kapılarına. Tabii kapı açılmıyor. Aleyhisselatü vesselamın orada neyi var? Bir şefaati var. Kapı şefaatiyle açılacak. Az sonra hadisi de okuyacağız. Bir de cennete en son girecek olanlar var. Geliyor adam arkadan böyle yavaş yavaş, sürüne sürüne. allah Teala ile bir şey var, arasında geçen bir konuşması var. Yani insanoğlunu Allah-u Teala bize anlatıyor. Yarattığını <gülüyor> O hiç yarattığını bilmez mi? Kıyamet gününde bir de böyle bir sahne var. İşte bu yaşayacağımız şiddetli olayların e, bir tanesi de bu köprüden geçmek. Çünkü bilmiyoruz. Selef diyor ya, bu ayeti okuyunca ağlayan Seleften bazıları diyor ki bizler oradan geçeceğimiz bize haber verilmiştir. Köprüden yürüyeceğimiz, geçeceğimiz bize haber ver. Bu kesin. Ağlıyor adam. Ama diyor oradan kurtulacağımız kesin değil, değil mi? Allah tarasın benunet cildine takva. sahiplerini ne yapacağız? Ne kurtaracağız diyor. Burada bakın fiil kuldan geliyor takva. Karşılığı kimden geliyor? Allah taradan. Kurtarmak. Takvanın karşılığı Allah'ın seni ne yapması? Kurtarması. Demiyor Allah Teala takva sahipleri kurtulacaklar. Takva sahiplerini kurtaracağız. Ve nezerul zalimine fîhâ cisîyâ. Zalimleri ne yapacağız orada? Dizüstü bırakacağız. Zalimleri orada dizüstü bırakacağız. Evet. Buhari ve Müslümin ittifak ederek rivayet ettiği bir hadiste. Ebu Hurayr'a rivayet ediyor. Bu hadiste farklı rivayetleri var. Rivayet farklılıkları var. Yani orada yaşayacağımız şeylerden bahsediliyor. Allah-u Teala güneşe tapanları güneşin peşine koşacaklar. Ateşe tapanlar ateşin peşinde. Aya tapanlar ayın peşinde koşacaklar. Müminler Rablerini ne yapacaklar? Bekleyecekler. allah Teala bu... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu uzun hadiste diyor ki... bu الصِّرَاتُ بَيْنَ زَهْرَانِي جَهَنَّمِ فَاَكُونُ اَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُولِ ummetihi. Kıyamet günü Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulacaktır. Diyor. O Sırat Köprüsü'nden ümmetiyle ilk geçecek olan Rasul ise benim. Yani bakın bu ümmetin faziletlerinden bir tanesi. Aleyhissalatu selam ne diyor? Bizler son ümmetiz, değil mi? Yeryüzüne yani gönderilmiş son ümmetiz. Ama kıyamet gününde evet. evvelun aynı şekilde hafta içindeki günlerde de öyle diyor Resulullah, değil mi? Pazar günü Yahudiler, cumartesi şey, Pazar Hristiyan Cumartesi Yahudiler. Cuma ise bizim. Diyor ki وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اَرْرُّسُلُ O gün Rasuller, Elçiler Ümmetiyle oradan geçecek olan Rasuller, Elçiler hiçbir konuşmada bulunmayacaklar. Konuşmuyorlar. Onların diyor konuştuğu tek söz şu olacak. اللâhumme sellim, sellim. Peygamberler nasıl dua ediyor Allah-u Teala'ya? اللâhumme sellim, sellim. Ne demek sellim, sellim? Selametli kıl. Bu köprüyü ne yap? Selametli kıl. Bu kıldan ince, kılıçtan keskin olan köprüyü bizlere sağ salim kıl. Dua ediyorlar. Kimse konuşamıyor günü arkadaşlar. Ve fi cehenneme kelalib mithlu şevkis sa'dan. Deve dikeni o çölün ortasında olan o ağacın elhamdülillah o dikenli ağacın gibidir diyor kelepçeleri. Şeyin Cehennemin kelepçeleri. Tabii Allah'ı Hz. diyor ki, "Valla yalan muqdra o kelepçelerin büyüklüğünü, ne kadar dehşet verici olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Taqtifun nerese bir amalihim? Diyor ki, insanları amellerine göre ne var? O kelepçeler, kancalar oradan kapar, alırlar, hop. Diyor ki: "Feminden mem yubegu bi amalihi ve minhum men yuhardilu Kimisi diyor ameliyle ateşe düşer, kimisi bo bocalar ama kurtulur. Amele göre. Kimisini yakalıyor, atıyor, kimisini alıyor, sıyrılıyor aradan gidiyor. Hatta izâ feragallahu min el-kaza' beyne ibadihi Allah Teala diyor, kulları arasında hüküm verdiği zaman, hüküm bittiğinde Mahkeme kurulup, teraziler kurulup, artık sırat Köprüsü'nden geçenler geçtiğinde Ve erâde en yukhrice minen nâri men en yukhricehu mimmen kana yeşhedü en lâ ilâhe illallah Ve ateşe düşenler arasından Ateşe düşmesi hükmü verilenler arasından Allahu u Teala'ya Bakın şart bu Şahitlik eden, neyine şahitlik eden? Uluhiyetine, ibadet edinmede tek hak ilah olduğunu kabul edenleri diyor, cehennemden, ateşten, elbette kim insanlar olacak ki, cehennemi hak edecekler. Veli ki tevhid ehli olsalar bile, işlemiş olduğu günahlar, onları ne yapacak? Belki de ateşe böyle bir sokup çıkaracak. Onun için tevhid ehliyiz, şişikten sakınıyoruz diyerek ne yapmamak lazım? Günahlar konusunda tehavül etmemek, günahları küçümsememek lazım. Çünkü bazen bu havate, şeytan ne yapabiliyor insanı düşürebiliyor. İşte Allah Teala Allahu Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna şahitlik edenlerden onların arasından cehennemi hak etmiş, cehennem hükmü verilmiş kişileri çıkarmak istediğinde melekleri emredecek. Diyecek ilahın "Men ya Allah'a Allah'a dünyada yalnızca Allah'a ibadet edenleri çıkartın." diye melekleri emrediyor. Melekler "Fe yukhricunhum" Melekler bu insanları cehenneme gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Topluyorlar. Çıkartıyorlar. Peki melekler nasıl tanıyacak bu cehennemde yanan adamları? Aleyhissalatü diyor ki, يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَارِ السُّجُودِ Onları cehennemde yalanları dünya hayatındaki secde izleriyle tanıyacaklar. Secde izleri ne yapacak? O insanları fark ettirecek. Namaz kılmayanlardan fark ettirecek. Diyor ki, وَحَرَّمَ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى النَّارِ اَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ sujud. Fekul ibni Adem takuleh annar illa sucud Allah Teala secde izi olan yerleri cehennem ateşinde yemeği haram kılacak. Cehennem ateşi secdenin yapıldığı yerleri, vücudumuzda secde yapmış olduğumuz azalarımızı cehennem ateşi yakamaz diyor. Aleyset esemden devamla diyor ki Adem oğlunun diyor ne yapar? Ateş yer eritir, yakar ancak neler yakamaz? Secde izlerini. Secdenin olduğu yerler. anlarını yakamaz, ellerini yakamaz, dizlerini yakamaz. Evet, yüzünü yakamaz. Fe yukhricune minenler gadum tuhişşu. Diyor ki aleyhissalatü Cehennemden bu insanlar getirilir, çıkartılır. Nasıl bir şekilde? Kavrulmuş bir şekilde. Düşünün bir insanı. Ateşte yanmış, kavrulmuş. Fe yusabbu aleyhim mâul hayat, Onların üzerlerine hayat suyu dökülür. Onlara tekrardan ne buluyor? Hayat suyu dökülüyor. Teem butun, kemeten butul, habbetu fi hamilis seil, böyle selin taşıyip getirdiği bir yere bırakıp bitirdiği taneler vardı ya tohumlar vardı diye, onun gibi diyor ne yaparlar? tekrardan böyle yaşarlar. Ve ybqa rjulun biin al-jannati wal-nar, <gülüyor> vahu aakhir ahlinna lidukhulan al-janna. Diyor ki mesela cennete son gelecek adamdan bahsediyor. Bakın abdullah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir adam diyor, cennetle cehennem arasında kalır. Bu cennete girecek son insandır. Yüzü diyor cennete doğru çevrilmiş, sırtı ise ateşe doğrudur. allah Teala eder der ki, Ya Arap ıstıf ve çihaninler. Pardon. Bu adamın yüzü ateşe doğru çevrilmiştir. Yani cennet cehennemden çıkmış, dökülmüş, o kavrulmuşluğu gitmiş, tekrardan yaşarmış. Ama yüzü hala nereye dönmüş? Bekletiliyor ateşe doğru. Bu da bir azap. Ateşi görüyorsun. İnsanlar cayır cayır yanıyor, çığlıklar var. Diyor ki bu, bu zat, bu adamcağız, ey Rabbim diyor, yüzümü şu ateşten çevir. Diyor ki "Fakat qashabani rihuha ve ahraqani Diyor bu ateşin kokusu beni perişan etti ey Allah'ım. Bunun diyor, alevi beni yaktı, yanıyorum. Benim yüzümü çevir buradan. Feykolu hel asayte in Allah diyor ki, şayet bunu yaparsam, bundan başka bir şey istemeyeceğini söyler misin? Yani bundan başka bir şey istemeyeceksin. Yüzünü çevireceğim, ateşten. la izdetika, elbette. Senin izzetine yemin olsun ki, ben ne yapmayacağım, bundan başka bir şey istemeyeceğim diyor. Allah Teala "Feyati Allah maşaallah'u min ahdin ve mithaq" diyor. Ki, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki, bu adam o kadar çok yeminler edecek, o kadar çok sözler verecek ki Allah Teala yeter ki onun yüzünü ne yapsın? Ateşten cennete doğru çevirsin. Misaklar veriyor, ahitler veriyor, sözler veriyor, yeminler ediyor. Allah Teala onun yüzünü ateşten diyor çevirir. Onun yüzünü nereye doğru çevirir? Cennete doğru çevirir. Diyor ki bir de bakar ki bu adam cennetin güzelliklerini görür. Parıltılarını görür. Sonra diyor biraz sükut eder. Yani susar. Bekler. Sonra der ki allah Teala Ya Rab beni cennetin kapısına yaklaştır. Direkt cennete sok demiyor. Bu cennete son girecek adamın hali. Diyor ki Ya Rab beni cennetin kapısına yaklaştır. allah Teala der ki Sen bana az önce sözler vermedin mi? Yeminler etmedin mi? Hani bundan başka bir şey istemeyecektin? O da der ki, Ya Rab, La akunu eşka halqik. Ey Rab, mahlukatının en bedbaht, en şaki kulu olmak istemiyorum. Dışarıda kalmış. Feekul, Fema asayta in a'taytu zâlike entes ele gayrehu. Peki diyor ki Allah falan, bunu da verirsen, bundan başka bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Feekul, La ve izzetike, yine, izzetine yemin olsun ki, yemin ediyor. Sözler veriyor. Başka bir şey istemeyeceğim. Diyola bakın arkadaşlar. Çünkü niye karşıdaki karşısındaki Rahman, Rahim, rahmet sahibi. Diyor ki: Beni diyor yeter ki ne yap? Cennetin kapısına yaklaştır ey Rabb. Fe iza balaga babaha feraa ve ma fiha min surur Diyor cennetin parıldamasını görünce, cennetin içindeki diyor mutluluğu görünce yine sükût eder, susar. Susuyor, sükût ediyor. Sonra diyor ki, Ya Rab, beni diyor cennetine sok. allah Teala'dan onu cennetine sokmasını istiyor. Feekulullahu tebareke ve teala, veylek yabne Adem, ma agdarak, der ki allah Teala, yazıklar olsun sana ey oğlu. Ne de sözünden deyip dönüyorsun, ne de sözlerini çabuk unutuyorsun. Az önce ne yaptın? Söz verdim Diyor ki, قَدْ اَعْتَيْتَ الْعُحُودَ وَالْمِسَاقَ أَنْ لَا تَسْعَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي اَعْتَيْتِ sana verdiklerimin dışında başka bir şey istemeyeceğine söz verdin. Ne çabuktaki sözünden geri Adem Ey Ademoğlu! Fekul ya Rab, la tec'alni eşka khalqik. Fela yezalu yed'u. allah Teala şu şekilde dua etmeye devam ediyor bu kul. Ey Rabbim! benim mahlukatının en şakisi, en dahi bahtı olarak bırakma diye dua ediyor. Böyle dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Dua ediyor. Diyor ki Allah Resulullah Aleyhissellem hatta yedhaka Allahu minhu. Ta ki Allah Teala bunun bu adamın haline ne var? Güler. Allah Teala gülüyor. Feiza dhahika güldüğü zaman edine lahu fi dukhulil cennet. Cennete girmesine izin verir. Gir. Fe yekulu temen men Allah Teala diyor ki bu kuluna hadi temenni iste şimdi. Ne istiyorsan iste ve temenni hatta iden <-ı> kat'at umniyatu tabi susamış aç diyor ki Allah Resulullah o kadar çok temennilerde bulunur ki biter artık temennileri onu istiyor bunu istiyor her şey istiyor ta ki istekleri bitiyor ve keda akbele yezkurehu rabbahu yezkurehu hatta iden tahaddihi el amanie qala Allahu taala Allah taala ona gelir ona der ki leke şu an senin istediklerin bunlar değil mi? Bunların hepsini sana veriyorum. Temenni ettiğin her şey senin olsun. Ve diyor ki Allah-u Teala وَمِسْلُهُ مَعَهُ Ve bunun gibisi de senin olsun. Yani istediklerin var ya onlar ve senin aklına gelemeyen o şeylerin bir misli de senin olsun. Bir rivayette diyor ki لَكَذَٰلِكْ وَاَشْرَةُ اَمْفَالِه۪ Sana bu istediklerin ve onların on misli de olsun? Allah-u Teala'nın zenginliğine bakın arkadaşlar. Allah-u Teala'nın denginliği böyledir. Yüce Rabbimiz bizleri cennetine giren kullarından ya. eylesin. Şeyh Hulusi Aleyhisselam burada ne güzel söylemiş. Ve bil mizani vel ercu bi minhu riyan Ben ne yapıyorum? Mizanı ve havzu ikrar ediyorum, kabul ediyorum, itikat ediyorum, şehadet ediyorum. Ergübi enni min enhelu. ve umut ediyorum ki, temenni ediyorum ki Rabbim beni ne yapar? Oradan ilk içerenlerden eder, ilk içerenlerden. Diyor ki vakıda sıratu yumetu fevuk cehennemu. Sırat da bu şekilde, böyledir. Onu da kabul ediyorum, ikrar ediyorum. Zira o cehennemin üzerine ne yapılır? kurulur. Femuahhidun najin. Bakın. Ne, nereye işaret ediyor? Bu okuduğumuz hadise. Allah-u Teala ne, ne dedi meleklere? Velev ki ateşe düşse bile bir kimse oradan neyle çıkacak? Tevhid ile çıkacak. Tevhid ile çıkacak. İbn-i Tevhid, nacin? nâcin. kimse nedir? Kurtulan kimsedir. Ve aharu, diğeri ise, muvahhid olmayan ise, şirkin içinde bulunan ise, muhmelu, ne muhmel, metruk. Orada bırakılacak. Melekler onu çıkaramayacak. Niye? Çünkü o ne yapmadı? La ilahe illallah demedi. La ilahe illallah demedi. Şart bu. La ilahe illallah demek. Nasıl demek? Yakinen demek. Manasını bilerek demek ve itikad ederek demek. Şart bu. Evet. Burada kalalım. Az sonra ezan okunacak. Önümüzdeki hafta inşallah bu beytleri bitir bitiririz. Şeyh Hulusi adn bu beytleri nasıl bitiriyor? Hâze a'tikâdu şâfiîyi ve Malik. ve mâlik وَأَب۪ي حَن۪يفَةَ ثُمَّ ahmed, يُنْخَلُهُ bu, diyor, bu ana kadar yazmış olduğu her şey, Şafi'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin ve Malik'in itikadıdır. Bu şekilde de bize olmuştur diyor? Nakl olmuştur. Din böyle, nakil. Nakil dini. Kafana göre değil yani bu din. Anlıyor musun? allah Teala bizleri bu kimselerin yolundan yürüyen, ashabın fehmiyle bu dini anlayan kullarından eylesin. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ بِحَمْدِكِ اَشْهَدَانْ لَا اِلٰهِ اللّٰهِ اَنْ